Program ortağım Murat Loster bugün e, yurt dışında olduğu için biz bizeyiz. E, konumuz da şu anda canlı yayınla bağlanmak üzere bulunduğumuz Sayın e, Profesör Doktor Savaş Bozbel ile birlikte e, son haftalarda e, kamuoyunda internet kanunu diye özetleni veren internet üzerindeki yayınları düzenlemeyi amaçlayan 5651 sayılı kanun ve bu kanun için yapılması niyetlenilen e, torba kanunlarla gündemimize gelen bir takım değişiklikler. Sayın Bozbel e, geçtiğimiz hafta e, bu değişiklikler bu haliyle e, kanunlaşırsa e, bizi Avrupa Birliği müktesebatına değil götürse götürse Şangay Beşlisi'ne götürür yorumuyla e, çok e, kişinin ilgisini çekmişti. Bu hafta onunla açıkçası Şangay Beşlisi'nden başlayarak ayrıntılı bir şekilde bu son torba kanununda yapılması niyetlerinden değişiklikleri konuşacaktık. Ancak Sabahleyin sevgili Füsun Nebil Sarp'ın Türk İnternet.com yayınında bir haber patladı. Cuma günü ikinci bir torba kanunun teklifi daha verilmiş. Bu kanun teklifinin de konu başlığı aile e, konuları aile bakanlığı vesaire olmakla birlikte bunun da içinde 5651 sayılı kanunu ilgilendiren bazı maddeler var ki e, bu kadar yoğun eleştiriye muhatap olan e, bir önceki torba kanuna kıyasen onu daha iyiye mi götürüyor yoksa daha e, tartışılır bir alemi getiriyor. Bugün e, gündem maddemiz buraya kayıverdi ister istemez Sayın Bozbel'le birlikte. Sanıyorum bağlantımız kuruldu. E, Selahattin Çolak başını sallar. Sayın Bozbel. Merhabalar, iyi günler efendim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. E, sevgili Açık Radyo dinleyenleri sizi tanırlar aslında. En azından bizim programımıza uzun zaman önce de olsa e, konuk olurdunuz sık sık. Sevgili dinleyenler, Sayın Profesör Doktor Savaş Bozbel, Türkiye'de bilgi çağının hukuku başlığı altında incelenen konuların en önemlilerini uzun yıllardır akademik gündemine alan değerli bir akademisyen hukukçumuz. Ben daha fazla tanıtma gerek duymuyorum sizi. Vaktimiz de malum sınırlı. Hemen girelim. Ne diyorsunuz bu ikinci torba kanuna? Şimdi torba kanun gerçekten son yılların moda deyimi torba kanunla bu işleri yapma açıkçası sersemletiyor bizi bu türleri torba kanunlar. Yani daha birisine yetişmeden acaba bir torba kanun lafı duyduğumuz zaman biz hukukçular artık gerçekten elimiz ayağımı sıktıremeye başladı. Acaba bizim konumuzla alakalı bir şeyler var mı gibisinden? Evet. Bu, sabahta onu öğrendik. Yani cuma günü bir başka torba kanunda işte efendim bazı kanunda kanun hükmünde. Kararnamelerde e, değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifi e, sunulmuş bazı milletvekilleri tarafından. 17 bu, 17 milletvekili imzasıyla. Evet evet e, yani bu kanun teklifine bakıldığı zaman e, özellikle BTK'nın başkanlık müşavirleri sayısı artırılmış e, ayrıca e, yine 5651 sayılı kanunun e, ek birinci maddesine bazı fıkralar eklenmiş. Ve bu fıkralara göre başkanlık bünyesinde çalışacak sözleşmeli personele çok ciddi özlük hakları konusunda düzenlemeler öngörülüyor. Tavan... Yani bu da, buyurun. Pardon, özür dilerim lafınızı kestim. Tavan maaşlarının beş katı ücret söz konusu. Evet, yani müthiş bir ücret hakikaten. Yani kanımca herhalde... Birçok kimsenin artık ben tipte çalışmak istiyorum diyebileceği bir konuma gelmiş olacak bu haliyle. Ee, ayrıca oraya zannediyorum e, tam daha inceleme fırsatım olmadı açıkçası ama e, hakim olarak da bir takım e, atamalar yapılabileceği ya da oraya danışman bazında da olsa ne bileyim e, teknik personelin alınabileceği e, söyleniyor. Bu geçici ek maddelerde ve geçici kanun maddelerinde. Evet. E, şimdi tamamına baktığımız zaman bu tabi yani idari bir işlem ya da bir kadro ihtiyası gibi görünmekte. Fakat esas itibarına ben de şöyle bir intiba bıraktığını söylemem gerekir. Acaba bir NSA tipi bir yapılanmaya mı gidiyoruz? Yani tip iletişim, telekomünikasyon, iletişim başkanlığı böyle bir yapılanmaya mı gidiyor? İşte hakim sınıfından insanlar alınacak. Elbette bu tip bünyesinde de bir dinleme kararı verilip oradan uygulanacak gibi bir sonuç çıkmaması gerekiyor. Çünkü bizim sistemimizde, hukuk sistemimizde bu tür dinleme kararlarına mahkemeler kanalıyla alınması gerekir. Dolayısıyla orada hakim olarak da birisi olsa bir mahkeme kanalıyla alınmamış olduğu için bunu oradaki hakimler vasıtasıyla, marifetli yapılması mümkün değil. Ama teknik personel olaraktan çok ciddi şartlarda çalışacağını nazara aldığımız zaman şunu görüyoruz. Burada mesela total filtreleme bakımından ee, çok ciddi bilişim alanında telekomünikasyon alanında çalışan insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunların bilgilerinden istifade etme anlamında bunların bilgilerini e, bu tür işte erişim engellemeden tutun interneti gözetim altında tutma bakımından kullanılabilecek indir intiba bıraktı bende. Özetle Sayın Tansu ee, Savaş Bey izin verirseniz e, bizim Füsun Nebil Sarp'ın e, bu ikinci torba kanununa ilgili ilginç yorumları var. Ee, kısacık onları ben size ve dinleyicilerimizle paylaşayım. Sizinle ve dinleyicilerimizle. İsterseniz bir de o açıdan bakalım ki bana çok ilginç geldi. Ee, dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi. Onun ilk yorumu e, TİB'in büyümekte oluşu. Yani 130 evet. kişi ve üzeri sayıda personele çıkacağı e, yorumu var orada. E, tavan e, maaşın... Bakın, evet. sözünüzü keseceğiz. Aslında... Buyur. Söz, e, tip Aslında e, btK'ya bağlı direkt başkana bağlı bir yapılanma görünüyor Evet bu kadro ihtası vesaire falan bana şunu gösteriyor hakikaten tip artık yavaş yavaş BTK'nın bünyesinden kopup bir otonom yapı haline gelecek İdari sistemimiz içerisinde böyle bir intiba var Normalde tip dediğim gibi BTK'ya yani birleşim teknolojileri ve e, işte ismini bir türlü açılımını hatırlayamadım BTK'ya doğrudan bağlı bir grup BDK'nın evet, bünyesinde evet. bir kurum. Evet. Ama gitgide bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki otonom bir yapıya kavuşuyor gibi bir izlenim var bende. Ki galiba bu da sizin demin ileri sürdüğünüz NSA mi oluyor endişesiyle bayağı örtüşüyor yani. Değil mi? E Olmuyor diyemeyiz. Bunlara baktığınız zaman <gülüyor> yani hangi amaçla bunlar yapılıyor? Dileriz de şey. öyle olmaz. Ee, tavan Dilelim. maaşın tavan maaşın beş katı ücret ödenmesi, ödenmesi ö, olasılığını konuştuk. E, demin siz de altını çizdiniz. Hakim ve savcı istihdamı konusu var ki. E, %20'ye kadar yani tip personelinin ve danışman personelinin %20'sine kadar e, gerek görülürse istihdam ediliyorlar. E, Füsun, e, Nebil, Sarp e, bu konuda çok ilginç bir yorum yapmış. Diyor ki kendisi mi mahkeme oluyor diyor yani. E, e, açıkçası bir kanun değişikliği hatta bir anayasa değişikliği olmadan bunun olması çok zor yani çünkü bu tür dinleme kararları CMK'ya göre ancak mahkemeler kanalıyla alınıp uygulanabilir. Hı hı. Yani ben bunu bu kadar illeri düzeye götürüleceğini tahmin etmiyorum açıkçası ama bunu yüzde hayır böyle bir şey kesinlikle olamaz noktasında da değilim açıkçası evet. bu son yapılan düzenlemelerden sonra. Yani bir mahkeme kararıyla, bir mahkeme kanalıyla, bir mahkeme marifetiyle verilmesi gerekir bu tür dinlemelerin ki hukuka uygun olsun ve delil olarak değerlendirilebilsin. Evet. Bunu evet. ben daha ziyade iyimser bir yorumla, iyimser verziyon olarak da düşünebiliriz. Hani mahkemelerden gelen kararların acaba hukuka uygunluğu noktasında hakim gözlemininden de geçsin anlayışı gibi geliyor bana ama mahkemenin vermiş olduğu bir karar var elimizde ve bu kararın uygulanması gerekecek. Bunun uygulanması noktasında tibin burada ne gibi bir fonksiyon olabilir ki? Açıkçası havada kalıyor bu tür yorumlarda. Yani e, daha doğrusu yorumlar derken. Bu tür bir eleman istihdamı havada kalıyor. Gerekçesini bilemiyorum tabii. Çünkü evet. gerekçeden de bir şey çıkartamıyorsunuz bu torba kanunun gerekçesinde. Dolayısıyla bakacağız göreceğiz ama ben dediğim gibi bu kadar e, uç noktaya gireceğini, savrulunabileceğini zannetmiyorum. İnşallah öyledir. Ee, şimdi BTK'daki danışman sayısını da 107'ye çıkarıyormuş bu ikinci torba kanunun. Ama e, sanıyorum e, daha enteresan başka bir maddesi var. 56, 5651 sayılı kanunun ek bir maddesine ek getiren bu ikinci torba kanunun 14. maddesinde şöyle bir şey var. Yedinci fıkra var ki bir öncekinde de eleştiri almıştı buna dair düzenleme. Bu konuda ne diyeceksiniz? Hemen cecik okuyorum. Tip personelinin kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken görevlerinden dolayı suç, iddiası ve cezayı soruşturma gerekiyorsa tip başkanı için ilgili bakanın diğerleri için kurum başkanının izni gerekli. E, galiba çok hayati bir düzenleme bu konuda ne diyorsunuz? E, şöyle aslında bu önceki ben ediyorum 7 Ocak'ta e, yapılan düzenlemede de benzer bir evet. e, teklifte kanun teklifinde de benzer bir Husus var idi. Buradaki farklılığı nedir? Farklılık görünmüyor. Orada da e, tip başkanının yapmış olduğu görevini ifade ederken yapmış olduğu ya da işlemiş olduğu iddia alınan suçlardan dolayı e, bakanın ilgili bakanın e, burada soruşturma izni vereceği ve tip personeliyle ilgili olarak da BTK başkanının yani Bilgi Teknolojileri iletişim Kurumu'nun başkanının izin vereceği belirtiliyordu. Burada farklı olan husus nedir yoksa gözden mi kaçırıldı bu önceki teklifte yer aldığına dair ee, bir şey diyemeyeceğim. Ama şu var e, normalde de aslında e, şu andaki mevcut tip personeli ve tip başkanıyla ilgili olaraktan bir koruma zırhı var ama bu kadar değil. şöyle e, tip başkanıyla ilgili olaraktan BTK başkanı, kurum başkanı yani bu konuda izin verme vermeye yetkili. Tip personeliyle ilgili olaraktan da işte tip başkanı yetkili kılınmış bu durumda. Ve bu kalınlaştırılıyor bir anlamda. Yani bakana kadar gidiyor. Düşüne bakana gidiyor. gidiyor evet. Tip başkanı tabii, için bakana, diğerleri için BTK başkanına. Yani e, bu tür böyle yargısal zırhlara bürünmeyi çok doğru bulduğumu söyleyemem. Çünkü anayasamızda 125. madde var. Ve bu 125. madde der ki e, idarenin bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri yargısal denetim kapsamındadır der. Dolayısıyla burada da bir e, hukuka aykırılık var ise bu hukukun bunun hukuka aykırılıp aykırı olup olmadığını ve dolayısıyla yargılamayı gerektirip gerektirmeyecek bir hususta bakanaya ya da tip başkanına bu konuda yetki verilmesi kanaatince kuvvetler ayrılığına aykırı diye düşünüyorum. E, hükümetin maalesef son yıllarda yaptığı bir uygulama bu. E, i̇dari idari bu tür böyle yargısal denetimden Kaçacak şekilde ya da yargısal denetimin dışına çıkaracak şekilde bir takım zırhlar verilmesini çok doğru bulduğumu kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığı, demokrasinin en temel ülkesi olan bu ülke kapsamında çok doğru bulduğumu söyleyemem. Bir madde daha var 2. Torba Kanunu'nda Cuma günü verilendi Sayın Bozbel. O da şu anda yürürlükte olan 5651 sayılı kanunun 8. maddesindeki... E, suç içeren içerikle ilgili iki kelimelik bir ibare var biliyorsunuz. Derhal kaldırılır. Evet. O derhal kaldırılır yerine <gülüyor> pardon erişimin engellenmesi kararı amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak verilebilir diye bir sanki hafif bir yumuşatma yapılmış. Ona ek evet. olarak yani derhal kaldırılmasına kaldırılıyor da Böyle bir ufak bir esnetici bir ibare eklenmiş. Bu konuda ne diyorsunuz? ediyorum derhal kaldırılır ibaresi özellikle içerik sağlayıcıların ya da yer sağlayıcıların yurt dışında olması durumunda bunların fiilen uygulanması mümkün değil. Yani hukuki olarak siz bunu karar verirsiniz ama erişim sağlayıcı ve yer sağlayıcının yurt dışında olduğu ihtimalde bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani bir Türk mahkemesi tabii bir Türk mahkemesi karar veriyor ve bu mahkeme kararının Amerika'da efendim e, diyelim Amerika'daki bir yer sağlayıcı ya da içerik sağlayıcı bu içeriği koymuş internete bunun e, tanınması ve temizliği gerekiyor bu da çok zor ya da mümkün değil çoğunlukla dolayısıyla derhal kaldırılır ibaresi yerine sanki işte erişimin engellenmesi kararı amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak verilebilir cümlesi eklenmiş bu. Sadece bu fiili imkansızlığı ortadan kaldırmak amacıyla getirilmiş bir düzenleme aslında yumuşatmıyor. Diyor ki arkadaş sen bunu kaldıramıyorsanız o zaman belirli bir süreyle de olsa amacı gerçekleştirilecek nitelikte de olsa öyle görülüyorsa o zaman belirli bir süreyle sınırlı olaraktan erişim engelleme kararı veriyor. Şimdi cümlenin lafzından e, ne, ne söylediği malum da ben yine sizin ağzınızdan duysun isterim dinleyicilerimiz şu şey ne demek Allah aşkına amacı gerçekleştirilecek nitelikte görülürse kim görüyor bunu bu mahkemeyi kim yapıyor e, 8. madde kapsamındaki suçlarda bunu mahkeme yapacak 9. ve A'daki e, madde kapsamındaysa e, BTK başkanı BTK personeli yapacak anlıyorum Peki. yani ne? dolayısıyla yargısal bir karar olmadan da bu tür kararların verilmesi mümkün. E, bence işin daha e, yani tartışılması gereken boyutu önceki 7 Ocak'ta e, Adalet Komisyonu'nda görüşülen 5651 sayılı kanunda yapılması düşünen değişikliklerle ilgili aslında konuşmak gerekiyor. Çünkü orada daha ciddi bir takım sorunlar görüyorum ben. Onu dilerseniz, yani bu, evet, pardon buyurun buyurun. buyurun. Yani çünkü oradaki değişiklikler daha böyle içerikle ilgili, temel normal alakalı bir takım aksaklıklar ya da sorunlar içeriyor. Dolayısıyla bu konu üzerinde tartışılması daha yerinde olur diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki böyle bu torba ikinci torba kanun konusu fırtına gibi geliverdi cuma günü gündeme. Biz de programa çok hızlı başladık. Dilerseniz dinleyenlerimizi bir dinlendirelim. iki dakika bir şarkı arası verelim. Tamam. Siz e, Strangers in the Night'ı Sevdiğinizi söylemiştiniz e, Belki iyi gelir Teşekkür ederim sağ olun. Strangers in the Night Exchanging glances wandering in the night What were the chances we'd be sharing love before the night was through Something in your eyes was so inviting Something in your smile was so exciting Something in my heart told me I must have you Strangers in the night Two lonely people We were strangers in the night Up to the moment When we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night We've been together, lovers at first sight In love forever, it turned out so right For strangers in the night To glance away A warm embracing Dance away Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi Çağın'ın hukuku programı Profesör Doktor Savaş Bozbelli canlı yayında. Ee, konumuzda 5651 sayılı kamuoyunun internet kanunu diyebildiği e, internet e, erişimini düzenleyen kanuna yeni bir torba kanununa getirilmesi amaçlanan değişiklikler. Ki bu torbakanın Cuma günü çıktı. Bundan önce çıkan, e, bu, bir hafta on gün önce çıkmıştı Sayın Bozbeli, e, bu niyetleri tartışıyoruz. E, hemen girelim konuya vaktimiz azaldı. Sekiz dakikamız var Sayın Bozbel. Tamam e, bu daha önceki kanun teklifi daha doğrusu ondan önce de bir kanun teklifi vardı. Zannediyorum 24 Aralık'ta. E, 2012'de da... değil mi? 2012'de. Evet 2000, 2012'de. Daha sonra Adalet Komisyonu'na gelmişti. Fakat ilginçtir. Başka bir torba kanunla e, zannediyorum 7 Ocak'ta mıyız? daha önceki ya da 3 Ocak'ta olabilir. Bir başka torba kanun kapsamında 5651 sayılı kanunda düzenlemeler içeren bir takım hükümlerin olduğunu gördük. 48 ila 53. maddelerinde zannediyorum bu torba kanunu. E, Yazımda ya da değerlendirmemde de belirttim. Bu e, eğer teklif yasalaşırsa bu düzenleme bizi Avrupa Birliği'ne değil Şangay Beşlisi'ne götürecek diye. Ha, geldik Şangay Beşlisi'ne kimleri evet. kastettiğinizi bir de sizden duyalım. Bu Şangay Beşlisi efendim bilindiği gibi 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'ın katılımıyla kurulmuş. Aslında işte kültürel, ekonomik işbirliğini öngören bir örgüt. Avrupa Birliği ya da Amerika'nın tek kutuplarına karşı kurulmuş bir örgüt. Ama daha ziyadesiyle güvenlik amaçlı, güvenlik işbirliğini öngören bir anlaşma. Ee, demokratik kaygıların çok da ön planda olmadığı bir e, örgüt diyebiliriz bu haliyle. Dolayısıyla Şangay Beşkisi'ni böyle Avrupa Birliği gibi hani demokratik şartların insan haklarının çok da öncüllenmediği bir örgüt olma sebebiyle biraz ona benzettim. E, dolayısıyla 5651 sayılı kanunun da bu yapısı itibariyle bizi Avrupa Birliği'nin müthesaatına değil bir anlamda Şangay Beşlisi'ne götüreceğini, Şangay Beşlisi'nde olduğu gibi Çin'de, Rusya'da ya da İran'da olduğu gibi internete total kısıtlamaların olduğu bir ülke konumuna getireceğini ve Avrupa Birliği nazarında bizi de o ülkeler konumuna getireceğini söylemiştim. Kastettiğim bu. Anlıyorum. Avrupa Birliği nazarını bir an için bir tarafta tutalım. Hepimize yazık değil mi zaten? Ee, öyle bu düzenlemeler aynı zamanda dediğiniz gibi yani Avrupa Birliği değil, bizim temel hak ve hürriyetlerimize de aykırı. Bizim çok eleştirdiğimiz 1982 Anayasası'ndaki temel hak normlara da aykırı. Ee, örneğin ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, düşünceyi açıklama hürriyeti gibi bilgiye temel özgürlüklerimiz elbette bilgiye erişim orantısız, ölçüsüz ve elverişli olmayan enstrümanlarla kısıtlanmakta ya da tamamen ortadan kaldırılmakta. Bakın biz bunu şöyle diyebiliriz. Yani e, 9A dediğimiz bir madde getiriliyor. 5651 sayılı kanunda. Nedir bu maddenin getirildiği? Diyor ki, efendim özel hayatın gizliliği. Ya, özel evet. hayatın gizliliğine dayalı olaraktan e, doğrudan mahkeme kararı olmadan e, tip Başkanı'nın e, emriyle tedbiren erişim engelleme kararı verilebiliyor. O kadar sorunlu bir madde ki bu düzenlemenin en sorunlu kısmı bence bu. Neden diyeceksiniz? Bir, diyor ki Efendim tüzel kişilerin ve kurum ve kuruluşların, ya Allah aşkına bir tüzel kişinin bir kurum ve kuruluşun özel hayatı olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Yani hukuken savunulabilir bir şey midir bu? Hukuken absürt bir düzenleme bu bir defa. Evet. İkincisi zaten dokuzuncu maddede şu anda mevcut düzenlemede de cevap ve düzeltme hakkı başlığı altında kişilik haklarının ihlali nedeniyle e, bir takım tedbirler, enstrümanlar öngörülmüş. Eğer bir özel hayatın gizli bir söz konusuysa. Özel hayatın gizliliği aynı zamanda kişilik hakkı ihlali de olduğu için bu madde kapsamında gerçekleşebilir. Ama hayır. Ayrıca özel hayatın gizliliği kapsama adı altında bir düzenlemeler getiriliyor. Ve işin çok daha korkunç kısmı 4 saat içerisinde erişim engelleme kararı verilebiliyor. Evet. 4 saat içerisinde. Saat gecenin ikisinde mesela internete bir şey düştüğünü gördünüz. 4 saat içinde efendim nöbetçi erişim engelleyiciler vasıtasıyla böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi mümkün. Sakıncası ne? Evet bu kararlar sonuçta sulh hakimine gidiyor ama sakıncası şurada. Normal sistemde, şu andaki sistemde ilk önce mahkemeden izin alıyorsunuz erişim engelleme konusunda, ondan sonra erişim engelleniyor. Şimdiki sistem icazat sistemine döndürülüyor. Nedir? İlk önce erişim engelleme kararı veriyorsunuz, ondan sonra mahkemeden izin alıyorsunuz. Mahkemelerin biz Türkiye'de nasıl kolay erişim engelleme kararı verdiğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi... 24 saat içerisinde sunuyor, 48 saat içerisinde mahkeme bu kararını vermek zorunda. Aradan 72 saat geçiyor. Benim bu süre içerisinde demin bahsettiğim habere ulaşma, iletişim özgürlüğüm, basın hürriyeti vesaire kısıtlanıyor. Mahkeme daha sonra vermediği zaman ne olacak? Ben 72 saat boyunca bunlardan mahrum kalacağım. İşte bunlar ölçüsüz kısıtlamalar. Orantısız kısıtlamalar ve elverişli olmayan yöntemler kullanılmış. Dolayısıyla ben bunların temel hak ve özgürlükleri aykırı olduğunu düşünüyorum dediğiniz gibi hani ABD normlarını vesaireyi falan bir tarafa bıraktık değil mi değil mi Tabii, bir diğer husus burada bir erişim sağlayıcıları birliği kuruluyor ha, şimdi onu soracaktım ki bunun ekonomik etkileri de çok önemli Ekonomiye elbette. etkileri elbette yani meslek ve sanatın serbest icrası hükmüne aykırı temel olarak hadi bizim brey olaraktan bu özgürlüklerimizi bir kenara bıraktık. Bu erişim sağlayıcılara birliği kurulması buna da aykırılık içermekte. Bakın kanunun e, getirdiği düzenlemeye göre erişim sağlayıcılar birliği mutlaka kurulması gerekiyor. Mutlaka. Orada kanunun gerekçesinde önceki kanunun gerekçesinde sivil inisiyatifle falan diyor. Hayır hiç sivil inisiyatifle falan alakası yok. Kanun diyor ki efendim bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde eğer Erişim Sağlayıcılar Birliği kurulamaz ise bütün erişim sağlayıcılara daha doğrusu internetin aktörlerine net satışlarının önceki yılın net satışlarının %1'i oranında idari para cezası, cezası getirilmesi öngörülüyor. Yani kanun diyor ki arkadaş siz bu işle uğraşmak istiyorsanız Erişim Sağlayıcılar Birliği'ni kuracaksınız. Nasıl kurulacak? O aktörlerin dörtte biri bir araya gelecek bir tüzük oluşturacak. Bu tüzük e, BTK tarafından onaylanacak bir tüzük olacak. Dörtte biri geri kalan 4 bölü 3'ü bağlayacak bir tüzük oluşturacak. Ardından kurulduğu zaman da geri kalanları buna üye olmak zorunda kalacak. Ve bunlardan aidat alınacak, kesilecek. Nedir bu? Size bir etyüp getiriyor, bu bir. İkincisi, Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak diyor. Adı zaten düzgün değil. Yani o kadar alaylayıcıya getirilmiş ki. Çünkü kanunun tanımına baktığınız zaman diyor ki, Efendim, internet servis sağlayıcıları diyor. Ya i̇nternet servis sağlayıcıları sadece, sadece erişim sağlayıcılar değil ki. Evet. Bunların içerisinde yer sağlayıcılar var, içerik sağlayıcılar var. Dolayısıyla adeta bütün bunlar ticari olaraktan bu tür işlerle uğraşanlar bu birliğe yol olmak zorunda kalacak. Metazori. Evet, Ve aynen öyle. Bunun da faturası en basitinden son kullanıcıya çıkacak. Yani bundan sonra evlerimizden, ofislerimizden, internete bağlanırken ayda bir ödediğimiz o paralar... Kim bilir kaçak atlanacak ama bunu da bir kenara koyalım ama esas bu erişim sağlayanlar birliğinden beklenen bu birliğin kurulmasından beklenen başka çok tehditkar bir işlev var isterseniz biraz da onu açalım son bir dakika ve toparlamak. Kanunun kanun kanun teklifine baktığınız zaman burada diyor koordinasyonu sağlıyor. Diyor. Hayır bunun koordinasyonla falan alakası yok. Kanunun kendisi söylüyor. Diyor ki efendim 8. madde dışındaki erişim engelleme kararlarını uygulamak amacıyla kuruluyor. Bu erişim sağlayıcıları birliği kurulmasının yegane amacı 8. madde kapsamında yani e, mahkemenin ya da e, tipin kendisinin tedbiren vermiş olduğu kararlar dışındaki erişim engelleme kararlarını uygulamak amacıyla getirilmiş bir düzenleme. Ve bu adeta bir internet mühendisliği içeriyor. Evet. Diyor ki benim ortaya koyacağım tüzük hükümleri dışa, dışında bu sektörde, bu alanda herhangi bir şekilde bir aktör yer alamaz. Bunun anlamı açıkça bu. Şimdi diyor ki siz buna üye olmak zorundasınız. Üye olmazsanız bir ay içerisinde faaliyetlerinize son verecek şekilde para cezaları öngörülüyor. Peki iki o yıl bir artırır. şey tutacak onlar bir de. iki yıl ne yapacaklar? Bir de onu hemen cekicik yani Efendim oradaki hafız cezaları, 6 aydan 2 yıla kadar olan hafız cezaları adli para cezalarına dönüştürüyoruz. Bunun anlamı şu, hapis cezaları 2 yıla kadar olduğu için aslında verildiği zaman bu trafik cezaları bile ertelenebilmekte. Mesela hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi bir takım müesseseler yok, var. Yok onu, Savaş Bey, pardon onu demiyorum. 2 yıl kayıt tutacaklar bunlar. Ha, evet, pardon, Bizler nereye girdik, nerelere çıkıp, nereden bakındık, da, hangi kelimeyi aradık değil bu mi? Da, bu, da, bu da çok sakıncalı. Bakın Almanya'da e, normalde Yönerge'de direktifte, Avrupa Birliği direktifinde der ki 6 ile yıllık bir süreyi üye devletler benimseyebilir. Hı hı. Fakat Alman kanun koyucusu 6 ayı benimsedi. Dedi ki ben bunları 6 ay boyunca tutacağım. Tutulmasını öngörüyorum. Yükümlü kılıyorum dedi internet servis sağlayıcılarından. Alman Anayasa Mahkemesi 2010 yılında verdiği kararda dedi ki hayır hiçbir makul gerekçe olmadan herhangi bir suç şüphesi olmadan 6 ay boyunca internet kullanıcılarının bilgilerinin IP bilgilerinin hangi kullanıcının hangi IP adresiyle nerelere girdiğinin ee, internet servis sağlayıcılar nezdinde tutulması, kişisel verilerin korunmasına aykırılık teşkil eder, makul bir gerekçesi yoktur dedi ve hükmü iptal etti. Şu anda Almanya'da ve aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı'nda bu konu tekrar gündeme alınmıştır. 6 aylık süre dahi Avrupa Birliği'nde uzun görülmüştür. Çünkü hiçbir makul gerekçesi yok. Avrupa Birliği'nde geçtim, hiçbir makul gerekçe olmadan, suç şüphesi olmadan bu tür bilgilerin tutulmasını ben e, temel hak ve insan haklarıyla bağdaştıramıyorum açıkçası. Savaş Bey daha <gülüyor> pardon konuşulacak çok şey var ama süremiz doldu. Ben size evet, çok çok teşekkür ediyorum açık radyo dinleyenlerinden e, devamını merak edenlerin bozbel.org adresindeki sizin web sitenize veya e, bilgi çağının hukuku.blogspot.com'dan bizim program blogumuzda e, göz atmalarını öneriyorum. Tekrar teşekkürler. Eee ben ben masada... teşekkürlerim. İyi yayınlar diliyoruz. Teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve ben hepinize iyi haftalar diliyoruz efendim. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostlar